Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor Günaydın, günaydın, günaydın, good morning <gülüyor> isteri Günaydın sevgili dinleyiciler, 18 Ocak çarşamba, 18 Ocak kaba bir hesapla 2012'ye denk gelir O da çarşambayı gösterir evet. ee, ve Fahir Öncü e, duydurur, <gülüyor> e, duyurur Fahir Bey hoş geldiniz bulduk. <gülüyor> Hoş bulduk, bulduk yatamdan kalkıp beni buraya zorla getiren fire, fire Bey'in başta şunu <gülüyor> söylemek istiyorum. Hepiniz inşallah bir gün kesikleri birleştireceksiniz. fire, fire Bey'in yeni tiplemesi değil bizatihi Fahir'in kendisidir bu. Biraz evet. daha konuşur musun Fahir? Vallahi bilmiyorum zaten epitopu edebileceği 2-3 cümle. Fahir içeride daha güzel konuşurdu. Vallahi yapıyorsun? yemin Sen ediyorum buradan böyle Şey mi çıkıyorum? yapmaya çalışıyorsun? İyice yani programımızda ben... mağduru oynayan kazanıyor çünkü bir süredir. Sen de ona mı oynamaya başladın? Valla Oktay ben hiç oynamam biliyorsun demagoji hiç yapmam. Günaydın günaydın tamam yani benim zaten olayım belli Bugün, bugün varın yarın yoğum yani <gülüyor> Yoğum diyorsun Yoğum yani Yani zorla kaldırıp getirdiler yatağından da yok sen, bilmem ne falan yok, sen Sanki sen öyle bir ne şey de var arkadaş falan diye. Neyse önemli değil zaten bizde görev başında Ne olacaksa görev başında olsun artık ne Görev var. başında olsun diyorsun evet ee, Hoşgeldin stüdyomuza evet, herkese bir neşme bir şey Herkes bir öncelikle hakikaten sağlıklıysa sağlığına ee, ne desin, Türk resin ama ne iyi falan desin. Sağlığına yani. sahip çıksın, sağlık, herkes, herkes, sağlığına sahip çıksın. Buzda kayanları gördüm ben dün. Buzda kayanlar ee, diye, o evet. çok güzel bir belgesel. Ben de seyrettim. Vallahi bir e, dinleyicimiz kolunu kırmış. Aa, Hayır. Aa. Dün evet, bir, bir şekilde çok. bir hastaneye gittik biz dün akşam. Aa. Çok ciddi bir şey yoktu, böyle bir e, acil şey için gittik. E, hallettik geldik. Şimdi, şu anda iyiyiz yani bizim tarafımızda ama orada gördüğüm e, dinleyicimiz hakikaten kolunu kırmış. Yani neşi, neşesinden hiçbir şey kaybetmemiş tabi. Kim dinleyicimiz? E, dinleyicimiz. Yani... E, isim vermek istemediğimiz. Yo, Nihal Hanım. Nihal, Nihal Hanım'a Hanım buradan selam geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, Buzda böyle işte yani o yüzden iki üç şeye dikkat edeceksin bugünlerde ya bir... Buz, buz Üşü Sağlığına dikkat edeceksin. Bir, bir sağlığına dikkat edeceksin bir de arabanın lastiklerine. Bir... Bir buzluğu falan kaymaya dikkat edeceksin. Başka Şimdi ne olabilir? Çektik. Neye dikkat edecektik? Bir de adalette çok işin düşmesin. Düşme, oh. O yani. Yani, o, yani. O, o, o mağdur olmamaya çalış yani bugünlerde. Yani hangi, hangi konuda olursa olsun. Yani. Hangi konuda olursa olsun. Mağdur onun, dışında, onun dışında pek dikkat edeceğim bir şey yok. Zaten yani. sevenlerimiz var. Yani. İşte sen, o yüzden Fahir sen de hemen. Hemen Güzel. ben kendime neye bakayım bir şey mi bakayım ben. Güzel sıkı giyindin mi? Sen aldın mı? Zobayı aldın mı oraya? Zobayı aldım. Zobalarında kuru meşe yakmak istiyorum. Bulamıyorum yakamıyorum. Allah yani şu şeyden razı olsun. Hiçbir şey sohbetine dönmek istemiyorum. Rıza konusunda tabii ki cuma günü değiliz Sağlık de. elden gidince sağlık tabii. Sağlık elden gidince yemin ediyorum. Yani burada o konuyu Cuma gün konuşalım Faire. Yani 20. Burada firma firma saymak istiyorum, hepsine teşekkür etmek istiyorum. Maden ne yemişler de, adamlar çalışıyor kafa biri bilmem ne yapayım diyor ondan. Adam nasıl elektriğe döndermiş onu, elektrikte ısıya döndermiş. Döndermiş. Kurban evet. olduğum yani. Doğru söylüyorsunuz Faire. bugün hangi teknolojilere geldik ya? Geçmiş yani? olsun diyoruz bir kere daha size. Ee, özledik diyoruz ama bu da özlem duygumuzu belirtecek. Belirtirken karşımızda da böyle. ...könkön kön öksürmenizde gerçekten... ...acaba dedirtiyor bana. ...fantuş. Fantuşsa kompil fantuş olmuşsun. Komple kompil yani, Fantuş, Kompil fantuş kavramını de. hakikaten literatüre soktu. Fayi. Teşekkür ederim sağ olun. Kimseye de şey yapmak istemiyorum. Kimseye hani, de bulaştırmak da istemiyorum. Radyodan radyo vesilesi, yayın vesilesiyle de bile olsa bulaştırmak istemiyorum. Ama vazife her şeyden mukaddestir. Mukaddesat. Ayrı bir konu. da cuma günü gireceğiz herhalde. Değil mi? <gülüyor> Hadi bakalım, hadi ben zaten bugün aa, varım. Ah, Ah, Bunlar ben hani şeyde... bazen konuşuruz ya bunlar. Ateşim 30 sene sonra Ateşim. yapacağımız program falan diye. Ateşim Senin var. yapacağın program belli ya bundan 30-40 sene sonra. Evet. Haftada bir yapıyorum efendim ben programı. Hangi günler? Cuma sabahı. <gülüyor> tamam canım. Ben Cuma sabahları yaparım Cuma öğlen insan yaparsın. Öğlen <gülüyor> Cuma yap. Sen başka gün mü yapacaksın? Yani cumartesi olabilir. Cumartesi olabilir. Ben de illa diye tutturmuyorum ama yani <gülüyor> bence iyi olur diye düşünüyorum tabii ki. Ay, evet. Evet. O zaman... E, evetle evetle bu işler Günaydın yani. dediğimize göre bir... E, merhaba dediğimize bir göre. Merhaba dediğimize göre bugün... Bir good morning dediğimize göre. Good gö ben ben... dediğimize göre. Sopayı biliyorsun değil mi? Sopayı. Bugün evet. önemli bir gün aslında. Sopa ne ya? Pek çok açıdan önemli bir gün. Sopa ya. Sopa değerken so, hocam. Sopa sopa devreye girecek biliyorsun. Sopayı bilmiyor musun? Ne sopası ya? ya ne bu sopası Am abi? Amerika'da yürürlüğe girecek olan e, bir e, yasa var. Sopa diye geçer. Stop Online Piracy Act diye Stop geçer. Stop Online Piracy Act hmm. yani. Derken. Bu sopa e, devreye girecek diye bugün tüm dünyada 18 Ocak'ta e, buna yönelik bir e, protesto yapılıyor internete sal süre karşı hiçbir yerimi açamam onu söyleyeyim üşüyorum zaten yok açmalı falan değil kapamalı tam tersine kapamalı ne yapıyoruz internet ya bayırlısı bu... kapatabilirim bugün şimdi e... bayırlısı valla biz duyuralım bunu ee, Wikipedia evet girmiyorum ee, bazı oyun siteleri YouTube Facebook ...onun dışında sadece Facebook diye tabi... ...benzeri paylaşım siteleri... ...işte bildiğimiz bütün sözlükler falan filan... ...bu sopa devreye girerse telif haklarından dolayı maalesef olacak. Fantuş olacak. Fantuş abi. olacak. Ee? O yüzden şimdiden dünya e, genelinde bir e, örgütlenme var... ...buna dikkat çekmek için. Bugün 18 Ocak'ta işte... Ne yapacağız e, onu söyle, ...bir şey var. Dinleyicilerimiz bizi Twitter'dan bilgilendirirse... ...şöyle şöyle bir şey olacak diye. Daha doğrusu bir protesto var. İşte sitelerine bir banner konacak yanlış e, bilmiyorsam. Onunla ilgili olarak... E, nasıl bir yazılım kullansınlar bizi dinleyen diğer dinleyicilerimiz bununla ilgili bizi e, bunu bilen dinleyicilerimiz bilgilendirirse Twitter üzerinden biz de onu yayalım yani böyle bir e, şey bir şey var ama ben ne olduğunu anlamadım desem ayıp olmaz herhalde zaten A 2000'in şu anda 20-30'a inmiş durumda. Yakında Türkiye'ye de girecek bu ıı, uygulama. facim neyi anlamadı sen ben anlamadım. Bir yazılım var diyorsun o ya yazı Bugün bugün bir eylem yapılacak bu. Eylemin sopanın, belli mi? Sopa sopa yasasını. Zopa sopa sopa, yasası. sopa dedirdirip tamam. duruyorsun bana. Sopalarında kuru da meşem Meşe. de Bununla ilgili bu yasada evreye girmeden önce, e, yürürlüğe girmeden önce kabul edilmemesiyle ilgili olarak bir eylem var. Bir eylem Dünya genelinde. Alize ne olduğunu Buna Neye dikkat çekmek için. İşte onu tam şey yapamadım. Onu tam şey yapamadım. Karartma yapamadım. eylemi diye düşünsem. bunu. Karartma İnterneti şey. karartma eylemi. İnterneti karartacağız sevgili için. Yani internet karartılmadan biz karartalım da Hı. ne oluyormuş, ne bitiyormuş, bizi ne tip bir şey bekliyormuş, onu gösterelim diye yapılan ha, bir şey falan. En güzel şekilde Hı. öyle karartılmaz, bele karar. Hatılır. Tam olarak öyle değil tamam anladım da Yani o, o, o şekil bu şekil diyerek e, o şekil, Onu duyurmuş şekil, olalım istersen evet. Ben sana güzel bir şey yapayım Masaj mı? Bir masaj yapayım Sevgili dinleyiciler hadi siz de birbirinize masaj yapın Ve Ondan sonra bir neşvemizi bulalım. bulalım Ben kusura bakmayın yani hakikaten Durumlar bu yani yapacak bir şey yok Nasıl neşvemizi bulacağız onu bilmiyorum ama Bir şey yapalım Neşve bulmak için evet, yani, Hiçbir geçerli nedenimiz yok Günaydın Günay, ay, aydın dın dın, dın. Günay, ay, ay, aydın... 8.46 yaptık saatimizi... Ee, ...sevki dinleyiciler ...bunu yaptık, bunu becerdik... ...bakalım önümüzdeki dakikalarda... ...daha neler becereceğiz... ...Oktaycım günaydın... ...günaydın, tekrar günaydın Fahir mümkünce, sana... Da. ...mümkünce de değil, ...mümkün olduğunca sen... Ben ara ara böyle bir cümleyle sana katkıda bulunmak istiyorum. Olmaz. Vallahi bırakmam Fahir. Ay kurban olurum, tabii. <gülüyor> vallahi ki. bırakmam. Olmaz öyle. Olmaz öyle. İstediğin kadar öksür. <gülüyor> bir kere şu mikrofonu azıcık aç. Çünkü öksürüğün tam duyulmuyor. Aa, tam sesi. duyulmuyor mu? Heh. Ya daha evet. tam de, tam anlamıyla demagoji yapamadım mı? Yapamam. Yok yok. Yani Yapamam. Neyse onu göster. Neyse gibi o yani bizde herhangi bir abartma. Çünkü, çünkü sevgilimciğer az önce biraz öfeledim ben kendine gelsin diye. Kendime geldim. Nasıl bıraktı? Eski o Fahir'den hiç eser yok. Neydi? O eski eski eser. Yok. Sıkı sıkı diye geçer. <gülüyor> pamuk hiç, gibi olmuşum değil mi? Pamuk da değil. Helva gibelim. Mayış Yani tam yoğurulmamış hamur gibisin faiz yoğur beni Oktay ne diyeyim artık yani şunu da dedirttiğim <gülüyor> yere geldik onu evet, şimdi işte. e, şöyle dinleyicilerimize bir uyarı yapmak e, boynumuzun borcu e, bir araştırma yapıldı bu araştırmada e, şu anda bizi özellikle e, dinleyen kulaklıkla dinleyen dinleyicilerimize Aman ne olur dikkat diyoruz. Aman ne olur çıkarın o kulaklıkları diyoruz. Kulaklıkla müzik dinlemek veya bir şey dinlemek. Ulan her sabah biz kulaklıkla dinliyoruz. Hayatımızı bilmem ne kadarını kulaklıkla geçiriyoruz. Şimdi bu o laf, laf mı bu seninkisi? Sen ben yani bizim taktığımız kulaklıktan. Biz sen, oturuyoruz Fahir. Otur, oturarak. Yürüme, yürümekten bahsediyorum? Yani yaya ha, yaya tamam. giderken tamam, e, kulaklık takamam. Tamam özür dilerim. Tamam özür dilerim. Bunu ise işte, özür dilerim. Tamam mı özür dilerim. Şimdi o... Yorulmamış hamur gibi işte bakın gördünüz mü bir kere daha. Hem hassas hem şey. Şimdi kulaklıkla müzik yayayı öldürüyor diye sert konuşmuş bilim insanları. Kulaklıkla müzik ee, yayayı öldürür bıçakla dadaşlık olmaz. Da olmaz. Bıçakla da dadaşlık olmaz demişler. Bu ne demek yani Yani he, kulağınızda takıyorsunuz ondan sonra size korna çalan arabaları duymuyorsunuz. Olacak. Sadece arabada değil tren, Aram, tren olabilir. Değil bir başka mi? adam başka adam olabilir. Ondan sonra bir gemi olabilir bir mesela. Gemi. Bir gemi olabilir. Bir Ondan uçak sonra... neden olmasın? <gülüyor> Tabii onlar. Bir zeplin. Bir roket bile olabilir doğru. Hasalamızı geniş tutalım Oktay. Doğru. %55'ine tren çarpıyorum şu an kulaklık müzik dinleyenlerin. Ya zaten e, e, e, e. tren geçti dediğim böyle çok kısa bir mesafe diyeyim mi? Senin çarp... ulanlı mulanlı konuşuyorsun. Bir, şey, bir şeyi bir şey çarpılanların %55'ine tren çarpıyorum şu anda. Tamam çarpıyor da şimdi o tren yolunda. Yani mesela 10 10 kişi var da 5 Tren çarpıyor gibi. Yani bu şeyden dolayı mı? Şimdi insanlar hani böyle hayatın sesini açmak istiyorlar. Sürekli hayatın sesini açamıyorlar ya. Dolayısıyla işte aletlerinden çalıyorlar. Evet. Tamam mı? E şimdi onda da genelde insanın gözünde bir bakıyor benim şık bir ambiyans deyince ne gelir güzel şık bir demir yolu hı hı. demir yolda yürüyorsun böyle eller cepte ama tabii de yanlış yöne doğru yürümemek lazım şık bir demir yolu evet yani şık bir demir yolu yani şık böyle ambiyans duruyor tamam Anladım. mı böyle gar havada. gar havası var yani demir yolda havada gar havası var bu oh, oh yeah çok güzel kendimi çok iyi hissediyorum. Bunda hep ifrazat at, atılıyor Bugün yani. e, hastalığın son demlerini yaşadığını düşünerek ne e, şey yapıyoruz Ne hayır. ilki ne sonu oktayım. O zaman müdahale etmek zorundayım şu dediğin laflara. Hayır yani şunu söylemek hayır istiyorum. Hayır değil evet. Yani sadece garlar yok hayatımızda değil mi? Bir de o garlar Tabii, arasındaki biz. yollar var. Evet. O yollarda yürüyorlar ya. Hı hı. Yanlış yönde doğru mu yürüyorlar acaba? Güzel ambiyans yaratalım derken. Hemzemin geçit mi diyorsun Fahir? Yarattığın havayı bir birden yıkmak istemem ama. Senin bahsettiğin o raylar arasında yollar geçer dedin. Hemzemin Hem zemin geçit mi Fahir? Hemzemin. Direnecek gücüm yok. Ha Ağzını Hem öpeyim zemin. ben de diyorum Doğru. sana. En çok. Ağzını öpeyim hemzemin dedim. Bravo. Valla içim bulandı Faiz şu an Ben de şuradan. Sabah bileyim. sabah niye böyle oldu ya? Ne bileyim ya. Sen birden tansiyonu yükselttin. E senin tarif ettiğin şeyi ben iki kelimeyle anlattım. Sen bir güzel ambiyans dedin bir şey dedin aradan Ambulans yollar adım. dedin garlar arası yol dedim ya işte tamam yani iki gar arasında hem zemin geçitten bahsetmiyorum ben böyle güzel tek tek ray monoray yani öyle değil yani tamam çiftli de yani bir gidiş geliş at ya yani böyle bir hat. duble diyorsun yani. yani. Duble. Orada yürüyor adam yanda çakıl taşlarına vura vura böyle oralara buralara vuruyor falanlar i̇şte filanlar. O adam kulaklığı takarsa eğer hayatı tehlikeli falan. İşte Ve En çok da lersin. en zemin geçitlerde oluyormuş bu kaza. Olur. Yani sen yine Olmaz. şey yapacaksın Olmaz. ama. Olmaz. E, o yüzden lütfen kulaklıkla müzik dinlerken. Bir... Hemzemin geçitten geçmeyin. Geçmeyin. Sadece hemzemin değil. Ee... Trene de binmeyin. Karşıdan ya. karşıya bile geçerken dikkat edin demiş Yapmayın uzmanlar. tabii canım yani. Allah Allah. Çıkar. 2 dakika sonra dinleyin ver. Ne kaybeder? Sonuçta kayıtlı değil mi bu meret? 6 yılda 3 kat artmış bu kazaların sayısı. Ve Nerede? Almanya'da mı? ve yaralı alanların sayısı Amerika'da. 6 yılda 3 kat artmış. Ha. Demek ki araç sayısı mı değiştiği için tren sayısı mı değişiyor yoksa... E, kulaklık bir şey bilmeyen adamların sayısı değil. atağına geçtiler Amerika. Biz bilmiyoruz böyle bunlar. Ha, roket moket falan derken ulan döşeyin diye gizli gizli. Orada Obama'nın şeyleri var hesapları var. Her tarafı diyor ki Monoray yapacağım. Monoray mono yapacağım. Yapacağım. yapacağım. Her tarafı ya raylar artmış olmalı ya insanlarda bir Ya da kulaklık müzik dinleyen sayısı evet. artmış olmalı. Ya da insanların hani kafa biraz çalışmamaya başlaması lazım. O da mantıklı değil. Ya ee, onun dışında dünya sen e, gündemi takip edebildin mi bilmiyorum dünyada bir vallahi sinir var. Valla gündemimi söyleyeyim mi? Hı -hı. Benim, benim gündemim halüsinasyonlar, halüsinasyonlar, halüsinasyonlar, dükkan halüsinasyonları. O halüsinasyonların bazıları gerçek olabilir Fahri evet. seni korkutmak istemem ama. ama yani vallahi yani, var ya. Rüya, bir iki kere konuştuk ya biz. Ha. Yani o konuşmalarımızı hatırlıyor musun? Ya da böyle bir e, gündeme... ...haberleri dinleme şansım oldu Şişt, mu bilmiyorum. Sıfır. E, Gelmişler yine kulağına bir şekilde... ...açık televizyon da halüsinasyona yol bir şekilde hiçbir haber vermeyin dedim. Kendimi kapattım bir yere... Ee, İtalya'daki bu gemi e, geminin yan yatma olayından haber mısın? Ha yanlayan gemi. Ya, yanlayan gemiden haber Yanlayan ben, gemiden haber darsın. Çünkü tabii. o esnada tam daha hastalanmamıştım. Ne kadar güzel. Bu ee, <gülüyor> yan, yan yatan geminin kaptanına biz dün yeteri kadar ilendik zaten. Ha. Ee, biz aranızdan bir geri zekalı dedi mi? Kaç keredendi ha, iyi. dünyayında. Ya ama o ağzı doldura doldura. O ağzı değil. doldura doldura gerizekalı. Ve de tanımını yaparak örneklerle açıkladık yani. Bir kavram ilk defa bu kadar. Yani başka e, kavramlarla karışmasın diye örneklerle falan anlatıldı Fahir. Tam ha. bu adamın yaptığı örnektü. O yüzden için rahat olsun. Ama ülkenin en nefret edilen adamı olarak başka bir sıfat konmuş kendisine. Ne? Ödlek kaptan. Ama... Hey çıkın. Gerizekalı daha şey değil mi ya? Bu, yani bu ödlek ne ya Ödle, İtalyancası söylesene bana ödleyin. Ödleyin İtalyancası <gülüyor> bakayım bir dakika. Öd ne İtalyanca oradan çıkartırız oradan başlayalım. Sevgili dinleyiciler ya İtalyanca ödlek ben şimdi bulacağım bir saniye Nereden bulacağını ben de çok merak ediyorum seni. Valla bazen ben de merak ediyorum nereden bulacağımı. Ama yani biliyorsunuz türlü türlü şeyimiz var. Ya yani bu bizimle. adamla ilgili her gün bir şey çıkıyor ya böyle tahliye emrini yok yarım saat geç verdi yok. Yani bu adam şey var önce falan böyle, falan. böyle ıslak aldığıyla dönmeden eğer yargılamaya başlarlarsa ben kızacağım onlara yani. yani Yargılam mesela. Yargılama deme Fahir. Yargılama, yargılama, yargılama demiyor. Şey. Hay hay hay. Ee, onun dışında e, Birleşmiş Milletler şey demiş. Ne demiş? Bu demiş bu olaya demiş biz de el koyuyoruz demiş bu olayda başka bir şey de olabilir Bence FBI de işin içinde. Birleşik, bir ya bir da girsin da. yani FBI de girsin doğru dürüst araştırın bunu şunu demiş artık biz mi gelip araştırırız yoksa siz araştırırsınız bize mi anlatırsınız onu bilmiyorum demiş bir şekilde demiş el koyuyorum Oktay Vile mi? Ödlek mi? Ha. İtalyanca evet. söyle bakayım Ville. aa evet Fahir yalnız yani. çok güzel değiştirsin ha sesini <Gülüyor> e, yani İtalyanca'ya geçince sesin biraz öyle oldu Vile Kaptan Vile Kaptan Kaptan Vile Kaptan Vay be. Ee? Ondan sonra dünyanın bir e, nefretin kustuğu bölge olarak bu e, Skettino'yu sayabiliriz. Skettino. Skettino kaptan. Kaptan Skettino. Ne yapacak diyecek. bu? Yarın öbür gün ne iş bulacak kendine? Bir işi sana... ya çıksa çıksa şükretsin şeyden. Hayır yani yani ben 40 yıl sonrası için söylüyorum. Yani tabi yapar böyle... herhalde bir şeyler yapar ya. Bir, bir, o gemiyi ben batırdıydım diye bir kitap yazar. Gemi şey makyajları yapar bak. Ben sana söyledim. Gemi maketi mi? Gemi maketi. Böyle böyle. Gibi çöplerinden güzel gemi maketi. Gemi maketi. Karaya 5 metre yakınlıkta giden gemiler. Böyle ambiyan. Ve el sallayanlar karada. Angut. Angut. Neyse sinirlenmiyorum. Sinirleneceğimiz bir sürü şey var Fahir. Yani yeterince. Hangi yeter nesil? Ben yeter zaten bir şey yolladım. Yeterince yet yet yet hiç sinirlenemiyorum Boktay ben. Hiçbir ama, şey de yeterince ama sinir sinir Sinirin de küçeye yapar faiz. Ne var? Sinirin de korkutur yani. Yok korkutmasın. Kimseye korkutmaz. Baksana ne yapar derken bile kekelemeye benim. başladım ben. Benim sinirim kendime zarar. Dün bir açıklama geldi bakandan onu onu biliyor musun? Onu da açıklayalım biz de açıklamış olalım. Sütte ölümcül tehlike var diye. Ya vallahi ben de onu yani Allah'tan çok süt içen biri değilimdir. Çok gevrek gevrek izledim de. Ha, o yüzden Muratladın sen. Ne kadar güzel. Yok yarın öbür gün yok la şaka la şaka değilmiş Yok yarın öbür gün değil zaten hemen şey oldu Akşama doğru tekrar bir açıklama Binde bir var dedi dedim dedim Yanlış anlaşıldım dedi Yani mesela bin kutu Bir tanesinde var mesela Mesela bir markete girdi kaç kutu var orada Bin kutu var kaçında var birinde var mesela Çok düşük ihtimal yani onu almanız Yani o markete siz de gideceksiniz de O kutuyu alacaksın o size Sorsam Oradaki reyon görevlisine sorsam bulaman ya O da desen ki bana özellikle bir, o sütü verdesen binde bir, o bir nereden bir bileyim ben beyefendi o biraz şans derim bu, bu işler ne iş biliyor musun şans da değil şans. kader faydın. kader kısmet bunu bir Cuma gününde konuşalım konuşalım fayda ne kadar çok konu çıkardım bugün de. ya ne kadar çok konu çıkardım Cuma. Yı. Şimdi sütlerin taze kaşar üretiminde kullanıldığı e, öğrenilmiş. Bakan Mehdi Ekener'in açıklaması e, bu yönde. Bir taze e, kaşar. E, o yüzden de karaciğer yani. kanserine yol açtığı söylenmiş. E, o, ondan sonra tabii bu paniye yol açacak. Sonra binde bir diye çok konuşulmadı ama böyle bir e, gelişme var. O yüzden rahat olabiliriz. Binde bir ne biliyor musun? Bak, bir pasta düşün. Bak, bak ben sana anlatayım. Mesela doğum günü pastası. Sen mesela... Ben hiç kesmemek istiyorum tutuyorum. 5-6 kişi kutlayacağız diye düşünüyorsun. Hı hı. Oradan bizim dinleyicilerimize bir gülüyor. Laak de bin kişi olduk mu Oktay? Hadi böl. Ben sana söyleyeyim. Bir, bir küçük parmak ucu alma şansında yani düşün hesabını sana bırakıyorum. 1000'de biri nasıl şimdi anlayabilirim ben? Bin kişi, onu, bir kişi, 1000 kişi de bir kişi demek ki pasta, oysa 1000 kişi. Past o, o adamlardan biri benim yani. Hadi o zaman bir tane de bir şey daha söylersen o zaman çok güzel atlarla bitirmeden götür, vallahi diyeceğim. bin 1000 deyip duruyorsun. O zaman bin ne diyorsun? Hadi söyle bin bin, bin e, neli? bin bin müslüme mi? Hayır bin ne olabilir? Bin ne olabilir? Bin bin olabilir? bin değil mi? Bin bugün çocuk var gibi. Hayır, Şen. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ailesiz. Hayal işler diyerek başladık bu saatimize de sevgili dinleyiciler tabi yani bunlar ne günü konuşulacak biz de yani bir haftada şaşırdık kaç yani. tane cuma var onunda şaşırdık yani hangi program, program yetiştiremiyoruz program yetiştiremiyor sevgili dinleyiciler işte hakikaten ben işte geldim işte kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına hakikaten zor durumdayım boğazım kapandı kapanacak her tarafım vücudum kırılıyor. Sanki başka bir insan konuşuyor içimden. Öyle bir hissiyatım var. Değişik bir radyo programı, değişik bir radyoculuk anlayışıyla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Ee, Arkadaşlar yani ama ne yapalım. Ol şeye kadarıyla Yalnız bulaşıcı şey olabilir kadarıyla. bu senin yaptığın fay biliyor musun? Mikrofondan, radyodan bulaşabilir. İşte ondan korkuyordum da baktım hiç öyle bir şey olmaz diye. Çünkü şu anda psikolojik tarafını bulaştırmaya evet, çalışıyorsun psikolojik tarafını gibi bir bulaştırdım durum yani. Zaten herkes de böyle bir saldım çayıra, mevlam kayıra durumuna gelmiş olması lazım. Şimdi üniversiteler birleşmiş. Üniversiteler birleşmiş. Büyük büyük kampüsler yapmışlar Oktay. Bak ben sana anlatayım. O kampüslerde neler neler. Ay ay sağlık rehberi çıkarmışlar. Ay ay sağlık rehberi. Hayır bunu iyi dinlemen lazım. Çünkü çok sık abi. Son dönemde çok sık hasta olmaya başladın. yazın zarar var senin dergisine. üzerinde. Ay ay sağlık dergisi. Genç kız ne ala kız var genç kız dergisiyle. Ay hangi ayda bu ay ne olacak şey olacak diye böyle bir şey yani. Ee, hangi ayda hangi neremiz, burçla, zayıflıyor? Neremiz, ha, neremiz zayıflıyor? Başımız, başıklığımızda neremiz zayıflıyor Bakayım, diye. Bakayım benim derem zayıfladı. Ben çok iyi biliyorum. Bakalım onlar biliyorlar mı yeterince. Bak mesela kış Bak. Ocak, yani içinde bulunduğumuz bu günlerde evet, üç yönlü yollarınız zayıflamış. E kötü kol yalnız benim de bu hani burnumu çekmeye başladım Faiz. Valla benimki çok fena bağışıcı olduğunu tahmin ediyorum. Aslında hiç gelmemem gerekiyordu. Yemin ediyorum bak, ciddi söylüyorum. Çünkü şu anda şeyli tulum, Biraz, be geç, beyaz tulumlu, kuluşka şeyi. Yok ya bu beyaz tulumlu adamlar var ya. Böyle hani kimyasal madde falan filan kuş, giri, kuş gribinde bol bol gördüğümüz adamlar mı? O u, ucuz oluyor. olanlarından değil kalite olan daha pahalı olanlar var ya kalın kalın naylon, ince Nü naylonu değil. Nükleer serpintide gördüğümüz yani, nükleer adamlar Nükleer serpintide öyle adamların gelip radyoyu bütün dezenfekte etmesi lazım. Kapının girişinden en ufak deliğine kadar afedersin. Artık çok geç ama galiba. Artık çok geç çok geç ben ben artık virüsü saldım ya. çünkü ben. Valla e, Ocak ayında e, bağışıklık sistemin zayıflaması nedeniyle e, en fazla ölüm Ocak ayında oluyormuş. Çok sağ ol teşekkür yaptım. ederim. Çünkü ya, benim yaptım. de niyetim iki gün yatak, üçüncü gün toprak diye düşündüm sen, ama tabii Sen şahsi de sen bilirsin. Ya. Sen şahsiye niye alıyorsun? Sen, sen, senin üst solunum yolları <gülüyor> biraz da könkön kön öksürme. Könkön kön değil. Boğaz zaten kapalı bak zor yutkunuyorum yutkunamıyoruz. Tamam, boğaz, boğaz kapalı, kapalı boğaz. Az önce kapanmak üzere diyordu. Kapandı mı şimdi? Yani şu, şu Çok... konuşmamızın başında kapanmak üzere Çok diyordu. Az bir şey kaldı yani öyle bir şey. Ha kapandı ha kapanacak. Aman kapanınca da haber ver tamamen. Ya. Nasıl kapanıyor çünkü onu bir onu anlayalım. Bilmek lazım. doğru bilmek dersin doğru. Ya. <gülüyor> ne, ne demek istediğini anlamadım ki boğazın kapanması ne demek? İşte boğaz tabii kapanma tabii ki, duygusu. Yaşamayım ben bunu. Yaşamam. Yaşayan bilir. Ha. Şimdi yaz aylarında insan daha hareketli olduğu için demiş. Ya, ee, vallahi vuracağım onu. Kim yazıyorsa ağzını burnuna girişeceğim. <gülüyor> Son demiş. kalan bütün enerjimi ona aktaracağım. <gülüyor> Kış... ya çok hareketli oluyorsun ya ondan kışın böyle atlı oluyorsun. Gerizekalı. O kaptan bir bunu yazan ikincisi gerizekalı. Aynı kişi Hı. olsa ne kadar kolay olur işin ama maalesef. Öyle. Bir gerizekalı işin içinden çıkacak. Üst olum yolları hareket etmemekten dememiş ya. Bu kötü kolesterol kalp krizi Bununla trigliserit isimli yağların oranının artması bununla bağlantılı olarak bunlara demiş, az hareketli için kalp krizlerinde artış oluyor ve sonuçta maalesef e, nane kente gidiliyor. Yani o yüzden de lütfen dikkatli olun. Ben Mümkün olduğu kadar hareket edin. Hiç... Nasıl hareket ederim doktor Donlama, bey? Donmamak için hareket edin diyor. Dışarıda işte. yürüyemiyoruz. Nasıl hareket edelim? O da hareket kay kayıyorsun. Doğan'ın sana yaptırdığı. Zorunlu yani, hareketler. Zorunlu var. hareketler tabii. Sıfırın altında 4 derece bugün en yüksek hava sıcaklığı. Yani en sıcak olduğumuz anda bile hissedeceğimiz sıcaklık sıfırın, sıfırın alt... altında. Sıfırın 4, 4 derece. Diyorsun. Nakıs 4. Nakıs 4. Ondan sonra esas demiş Şubat demiş. Esas o değil de Şubat demiş ya. Esas Şubat Bak soruyor. mesela gözünüze dikkat edin demiş Şubat'ta. Niye? Niye? Çünkü konjektivit olursunuz afedersiniz. Dokular affedersin. dokular hassaslaşıyor demiş. Dokular. Şimdi gözümde çalmandılar. Ne kadar güzel oldu ya bak. Haber de uydu. E, çünkü retina yırtılmalarında e, artış görünüyor. E, Şubat ayında e, Hafızan Allah demiş gözünüz şey olur görme kaybı ne pis şeymiş bunlar. Ya. Asap benzer şeyler Şunu oku. Görme göreme'n diyor. Üç ay kendine gelemen, yaza kadar. Hakikaten iki ayı okuduk biz benim bir canım sıkıldı ya. Sadece canım Kaldırsa iyi, iyi, iyi, iyi. Kulağıma iyi. şey dediğini düşünüyorum yalnız bu iki kesinlikle ayı okuduktan eleştir, sonra bu adamı eleştir, okumadan eleştir. okumadan bu tehlikelerden kaçamazsın olay dediğini düşünüyorum. O kadar pis bir adam yani şu. Vallahi Şunu adam yazalım. mı kadın mı onu da ben çözemedim. Ben bunun yazım tekniğinden bir kadın olduğunu. Roger ya adı. O kodadı Roger'dır onu. O kadın o kadındır o kesin o kadırdır. Kadır, Roger kadırdır dedim Roger'dır ama kadındır. Benim adım kadır. Keyfim gıcır G gıcır G demiş zaten. Burcam sana da burcam oktay. Ama de. racır mi? Bir gücün kuvvetin yere gelsin zaten liste yaptım. Kimlere neresine vuracağım diye böyle bir liste yaptım. Siz de yapın sevgili dinleyim. Ama sağlığınızda yapın. Ne bu nefret hastalığı hayır. yaşıyorsun şu nefret anda. Nefret söylemi hayır. falan yapmıyorum. Ben Hastalığın yaşadığı gücünüz, ismi nefretmişti. Yahu tavsiye gücünüz kuvvetiniz yerindeyken bir şey yapın liste yapın sağlıklıyken kimin neresine böyle mesela onun ağzına vuracağım. Öbürünün beline beline vuracağım. Var benim de öyle suratıma Falan tepsiyle de... vurmak istediğim adamlar var. Ha, onları yazın. Ve ama herhalde. dolu tepsi. O hani şey börekler var ya uzun ince kesildiği zaman. Kol Yani uzun da kesebiliyorsun. Kısa da sen nasıl kesersen o i̇şte şekli kol böreğe. Alan... Kol böreğe mi o? E tabi kol. Ha, ama yani e, nasıl anlat ifade? Kol böreğe deyince böyle yağlı yağlı güzel bir şey gelmesin gözünün önüne. Yağlı yağlı değil diyorsun. Ispanaklı Tamam mı? Oktay zaten o, o tür böreklerde malzeme de, de Ve de böyle üstündeki katmanları böyle sen yerken düşer düşer düşer börekler var ya. Böyle tamam, tam yiyemiyorsun yani. bile yani hepsini Anladım bile yani. yiyemiyorsun. İstekli olmana rağmen yiyemiyorsun. Sana dileniyor. Çekim börek dediğin. Ha işte çekim çekim börek var mı ne kadar kilosu diye <gülüyor> sorduğun zaman gösterirler büyük ihtimalle. O o do, onunla dolu bir tepsi. Yuvarlak Çünkü tepsi. Böreğe, böreğe de ziyan olur. olmasın. Evet yuvarlak tepsi o zaten ama o büyük kendi tepsi. Normal. Anladım anladım. Yani, sini gibi. Hah sini gibi ama kenarları yüksek. Kalın kalın anladım. Yüksek. Yani de... Sini deyince sığ kenar gelir akla. Yok, öyle değil kenar değil. değil. Kalın kenarlı. Kalın kenarlı. Ve komple dolu içi. Bakır. Bakır ve. Ve bakır çalayı olmamış. Bakır çalayı olmuş. Olmuş çünkü ben he, he vuracağım, hem vuracağım hem de zehirlenme vurmak ihtimali benim. olsun diye. Bizim üçüncü arkadaşım mı çok vuracağız? Çok isim var olur mu canım? Ne Ona neyle vurmak isterdin? Ona ona böyle OMS'una bir böyle bir fizik atmak isterdim. Ben şeyi istiyorum. Tersin yarın yapacağım. Öyle paket lastiğin uçları var ya böyle onu birini paket lastiği ucu, ucu mu? Ya paket lastiğini kopar bir ucuna düğüm at. Tamam. Böyle böyle ensesine doğru uzat arkasına hiç ablayacak. İyi o ya. çok acıtır Fahir Spike diye. Bak. O Ay, Allah o, vallahi çok acıtır. Ne yaptın Fahir ya? Çok börekli tepsiden şey oldu senin. Bak, böyle geleceksin. Spike diye arka. O böyle sip, ne nerede? Nasıl nerede? Nerede yapacağım bunu? Her yerde. O seninki şey, mısın Benim mesela börekli tepsi vuracağım adamın kendi evinde yapmak istiyorum. Çünkü o börekler etrafa saçılacak ya. Hmm, onunla ben öyle... uğraşmak istemiyorum yani. Toplasın. Pis herif. E, Oktay bu kadar az bir insana ilenir. Herhalde kime ilendiğini siz de az çok tahmin ediyorsunuzdur. Kime? Kimlere. Kimlere? Kimlere diyoruz Oktay. Ama yarın bak şey yapalım. Yarın muhakkak ee, bir araya gelelim yarım, Oktay bence. Yarın <gülüyor> muhakkak burada bir araya gelelim. Evet. Buradan çıkıp seviç Pass'tan size gideriz. Evet. Hadi. Hadi bir daha şey dinleyelim mi? Samba de detay, Yustun'u... Dinledik, bir... kaç kere dinleyeceğiz? Ama bir de şeyden dinleyelim. Be Günde beş kere mi dinleyeceğiz? Walk of the Earth. Hani beş kişi aynı anda bir tane gitar çalıyor ya. Ha kişi onu mu? Ha, ondan Onu ister misin sevgili dinleyiciler? Vallahi benim de bunu... İsteriz diyorsanız hemen çalacağım. Bak, daha ilk, i̇lk arayan kişi isteriz diyorsa veya istemez, istemezlik diyorsa... İster veya istemezdik gibi bir şof. Yapma. Yaptım bir biraz. tarafı açık bırak bari ya. Telefon ya. telefon gelecek ya ister yükleyecek diyecek ya istemez diyecek. İkisinde de şey yapacağız I think ya. normalde Walk of the Earth ve bak valla geliyor ya. Telefon geliyor ya. Ne olduğunu sen bir daha söyle de dinleyeceğiz. İster mü anladı onu dinleyicimiz ya. Tamam Anladım. peki o zaman. Peki. Al bakalım. Peek. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz hanımefendi? Ben İrem merhaba. İrem Hanım İrem, hoş, hoş geldiniz. Kendiniz. İspanaklı hoş börek buldum. sever misiniz İrem Hanım? Oradan başlayalım. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Ispanaklı börekten ya, ben, başladık. Ben daha çok brokollü tercih ediyorum. Brokoliyle. O zaman <gülüyor> bir o kadar yavan mısınız yani? <gülüyor> o zaman ıspanaklı börek tepsi... onu değiştirmiyorum ben. Severim ya, deseydi yok, başka boş. Ya tabii ıspanaklı ne ya? Üş, kıymalı olacak, pastırmalı, şöyle yağlı yağlı. Veya brokollü diyorsunuz. Ya, tabii evet <gülüyor> anladım. Vallahi içim bulandı sabah sabah zaten hastayım. <gülüyor> evet. Peki İrem Hanım, o zaman hemen sizden e... ister yük mü, istemezük mü? Şimdi... Tercihinizi alalım. Yani sadece bunun için mi aladım ben? Yok ya canım, tanıdım. İsterek diyeceğim ya istemezlik bitecek hayır yani. Hayır var. ama bir şey söyleyeyim İrem Hanım. Yani tabii ki hayatta bazı şeyler isteriz ki daha uzun sürsün ama yani. E... Yok bence bazen de kısa sürmesinde fayda var. Nerede yani. olduğuna bağlı yani. <gülüyor> Değil mi? Bazı şeylerin de kısa sürmesi lazım. Siz nasıl? Aldım mesajı tamam. Yok yok peki. Hayır canım sizinle hiç arkası yok. <gülüyor> Siz niye hemen şey yapıyorsunuz? Evet ya sinirlerini... Sizin elinizde ne var? Bir şey mi temizliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çan mı var elinizde? Böyle bir çıngır çıngır çıngır bir ses geliyor oradan. Bulaşık mı Yo, diyorsun? Yok, yok hayır. Kulaklıktan konuşuyorum. Haa, haa. Şeyin kulak... Kablosu mu değiniyor? Kablosu. Hocam, normalde canım, bizim sakallara takılır öyle ses çıkar da sizde de öyle bir... Ben Baz... de birkaç haftadır aksattım herhalde o yüzden. Herhalde aksatmıyor. Mesela bazı dinleyicilerimiz... Ya... Kişisel bakımına özen gösteririz. Lütfen. <gülüyor> değil. <gülüyor> tamam, tamam. Sinirlerimiz bozuluyor da. İrem Hanım. Gününüz abi. güzel geçsin. Aman buzlara, karlara dikkat edin. Kaymayın olur mu? Tamam. O zaman isterik. İsterükçü çıkıyor. <gülüyor> evet. İrem Hanım isterükçü çıkıyor. <gülüyor> İsterük dediği için çalıyoruz sevgili dinleyiciler. Hadi İyi o zaman. Hoşça kalın İrem Hanım. Hoşçakalın Bay bay. Ay, ay, ay, ay. Sevgili dinleyiciler esas o değil de bu havada nasıl kar yağıyor ona birisi bize açıklayabilir mi? <gülüyor> Valla çünkü bu sohbet böyle açıldı içeride genç arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ee, canber dedi ki ya dedim esas o değil de bu havada dedi, bu kadar soğuktu dedim <gülüyor> nasıl kar yağıyor dedi. Valla aslında normalde bizim daha tecrübeli adamlar olarak anlatmamız lazım. Şu şekilde deyip keşke şekil açıklayıcı bak. bir şeyler söyleyelim. Desek ki mesela işte orada çaydanlık kaynıyor işte çaydanlığın üstüne ben soğutulmuş tabak tutsam falan. Ben mesela bir, bir köşede portakalı böyle kendi ekseni etrafında <gülüyor> çevirsem. Mesela öyle bir şeyler yaptım ama bir türlü tutturamadık. Mesela ikisi birleştiği zaman bir açıklama olsa şimdi örnek veriyoruz tabii yani. Evet nasıl Bu oluyor birisi. hakikaten ben onu çok merak ediyorum. Bilir onu dinleyicilerimiz. Günaydın. Günaydın efendim. Good morning. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Buyurun. Adını vermek istemeyen gizemli dinleyicimiz haline dönüştü. Adını bir vermek istemeyen dinleyici. İşte neyse işte onu bir bir şekilde bu arkadaşlarımıza bizim biz biz mahcup duruma düştük sanki yılların deneyim hiçbir şey öğretmemiş yıllar bize mesela şey diyecektik en son hani mesela Boğaz donmuştu falan Boğaz biz yüzerek geçmiştik o sene mesela veya. Ne diyeceğiz mesela Oktay'cım? Ee, bir şeyler anlatmamız ot dü, lazım Ottü tatil olmaz otutu tatil Mesela, e bak, ot nesilden tatil nesile al, anlatılan bir şey. bilgiler yani Ankara'da e, okullar okular tatil mi bugün değil değil mi bilmiyorum okulların tatil olması gerekir diye düşünüyorum nasıl gerekir abi mi? yani bana bıraksalar ben tatil ederim kar yani. bir o evet. karın altında buz var iki Esas hava sıfırın altında 5 derece daha niye tatil etsinler yani tatil olmaması için gerekli ebeveyn tatili diye bir şey var evet, bugünler bakalım bir daha deniyoruz günaydın Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Cem Özçelik. Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Cem Her Bey. Yayınca, e, arayayım dedim çünkü Otlu'nun oradan daha yeni çıktım. Uçmuş durumda Eskişehir yolu. Bir Nasıl, bir Nasıl uçmuş? Yani, yani roketlemiş durumda mı? Siz Otlu'dan ot anlamda... çıktınız Eskişehir yoluna mı girdiniz? Kızlay yönüne yok. doğru. Ülütköy tarafından çıktım yola. Ee, birinci viteste saatte 8 km hızla yaklaşık 10 km'leri falan gidiyorduk. O günün orada bir küçük kaza olmuş herhalde karşı tarafta. Yolda yani kar orada daha fazla yağıyor. Şimdi yol biraz açıldı. Bahçeli'ye doğru yaklaştım ama yani son 20 dakikadır bir, birinci bir gidiyoruz. Öyle bir testi evet, Kolay gelsin ne diyelim size. Peki o değil de bu havada kar nasıl yağıyor onu? Çünkü arabadan görebiliyorsunuzdur. Kaç derece dışarısı şu anda? Sonunda eksi altı derece görüyoruz. Eksi fazla iki derece daha yükselecek zaten bugün diyorlar. Yani, yani nankısı da nasıl yağıyor sizce? Var mı bir açıklaması? Mantıklı bir açıklama yapar mısınız bize? Vallahi onu bilemeyeceğim ya. O kadarını ya. bilemeyeceğim diyor. Olsun. Teşekkür Bilmiyorum. ediyoruz size. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ şu anda, Şu anda alınan bir bilgiye göre sıfırın altında 10 dereceymiş hava sıcaklığı. Sıcaklığa bak. Buna sıcaklık diyorlar ya. İnsanın şeyden soğutur yani. Bir de altı tamamen buz faiz. E, komple buz. O kadarını bilemeyeceğim diye insanlar nasıl bu kabulleniyorlar ya. Bu havada nasıl kar yağdığını birisi bize açıklayacak. Kar öyle. yağınca hava yumuşar mı yoksa öyle. yumuşak havada kar yağar mı? Vallahi yani bak... belki bugüne kadar bunu Annemi aramaya sorguna... korkuyorum çünkü şöyle diyecek Atiye. O değil de, mikropların ölmesi iyi oldu. Hani sanki şu anda yukarıdan o kar tanecikleri aşağıda böyle inip mikropların kafasının ağzına burnuna girişerek şey yapıyor Her kar taneciğinin ayrı bir mikroba çalıştığını biliyor musun Fahir? Böyle bir Anladım. mucize olabilir Anladım. mi? <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir mucize. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın. günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Nihan Öz. Nihan Hanım hoş geldiniz Nihan Öz. Nihan Hanım neredesiniz teşekkür ederiz neredesiniz? Arabadayım <gülüyor> şimdi işe gidiyorum ben. Hayır kolay ne gelsin. Güzel. Neredesiniz arabanız Eskişehir nerede? Eskişehir yolunda. Eskişehir yolundayım. Heyo ne güzel. Ya. Hepimiz bugün Eskişehir yolundayız. <gülüyor> evet evet öyle. İşte ben de işe gidiyorum ve Başkent Üniversitesi. Oh siz ben de şey için Eskişehir dedi. tarafına doğru gidiyorsunuz yani karşı yönü. Eskişehir tarafı da. evet gayet açık. Burası çok güzel. orası açık. En baştan düşünselerdi herkes o tarafta evet. geçmeli <gülüyor> Bu sayede gidiyorsunuz. <Keşke> <gülüyor> evet, yani. evet evet aynı öyle. Nihan Hanım buyurun. Şimdi ben hani siz kar nasıl yağıyor dediniz ya. Hani. Evet. Ben onunla ilgili biraz şey bir fikrim var. yani. Buyurun. geldi aklıma. Buyurun efendim. Konuyu, o yağın kar değil o. O kar, kar değilmişti değil değil diyorsunuz. Kar ne, değil ne, diyorsunuz. Ne, o, de o uçuşanlar. Uçuşuyor çünkü örneğin demin benim önümde bir araba geçiyordu. Onda kar uçtu benim önüme. Ondan <gülüyor> sonra. Miran Hanım'la inanç turizmi. Yani buna inan, inanıyorsunuz. O kar değilmiş aslında. Önceden yağmış karların <gülüyor> rüzgarla savrulması diyor. Yani öyle niye olmadı? <gülüyor> Tabii rüzgarla savrulan da kar vardır ama yukarıdan 3-5 beşli olsa bir şey görmemiş miydik? Hayır, mi yani? hayır bizde hiç yani ben Türk konutta oturuyorum orada yağıyordu. <gülüyor> evet. Or orada hava da yumuşakta. Evet. Yani hani gerçek kar yağınca yumuşak. Yumuşak ama sahte böyle bizi kandırmaya yönelik ne efendim hanımın, arabaların hanımın... üstünden alıyorlar binaların üstünden alıyorlar <gülüyor> karları hükümetle atıyorlar. <gülüyor> Fail sakin Onu, ol. Otobüslerle getiriyorlar. Fail Boğaz'ın zaten tıkalı. O yüzden şey olacak. Bak, tıkanacaksın, komple tıkanacaksın. Nihan Hanım çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Tavrınızı bizimle paylaştığınız. Aydınlanmak için hani belki bir yardımım olur diye. Çok yani. teşekkür aydınlanmak. ederiz. Hakikaten şu anda. Siz okula mı gidiyorsunuz? Hoca mısınız? Ok Nihan Hanım. Hocayım evet. Ne hocasısınız acaba? İngilizce. İngilizce, İngilizce hocaları. Evet. Çok, evet. Teşekkür Niyan. Evet. Niyan Rica çok teşekkür ederiz Nihan hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Nihan hocam. Güle güle. iyi dersler size. Nihan Hocayla inanç Turizmi çok güzeldi. Nihan Hanım'la inanç Turizmi'nde gün teorisini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz Nihal Hocam. <gülüyor> güle güle. Okay, thank you very much. Başkent Üniversitesi'nde de derslere devam edildiği ortaya çıktı. En azından Nihal Hanım ediyor. En azından evet. Ders, dersin. Dimi, dimi, dimi, dimi, dimi, diyorken. Bakalım başka ne teoriler Anam! var. Anam, aldım hemen. Günaydın. Günaydın. Bir aydın teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Nazım Kalaç ben. Nazım Kalaç. Hayırdır? Uykudan uyandırdık galiba. Hayır. Sinirleriniz ha, mi bu? Bende mi de var. Dışarılarda mısınız Nazım Bey? Hayır evdeyim hastayım. Hastayım Aa, diyor ya. Geçmiş olsun ya. Anlarım anlamam mı Nazım Bey. Fahire lazım geçmiş olsun diyorum ben. Esas Nazım'a geçmiş olsun. Nazım olsun. Sağ ol <gülüyor> Nazımcığım. Kurban olurum. Hep beraber. Hep beraber. Ben Şifa Ben kurban niyetini. olurum. Hepimize şifalar. Acil şifalar. Hepimize acil şifalar diliyoruz. Çok güzel. Peki Nazım Kalaç Bey ee, sizin uzmanlığınız neydi esasen hayattaki duruşunuz anlamında? Uzmanlığım benim aslında dil bilimciyim. Dil bilimcisiniz ama evet, tabii ki meteoroloji bulursan... olaylarına da kayıtsız kalamıyorum diyorsunuz. Evet bir de e, geçen 4 yılı Rusya'da geçirdim. O yüzden soğuk havanın uzmanıyım e, şeyin bir şeyinde hastasıyım diyorsunuz. Ya estağfurullah uzmanı değilim de 4 yıl boyunca... Eksi 20 ile eksi 40 arasında hiçbir derece of, daha of, hasta olmadık. Neredeydiniz <gülüyor> Rusya diye kabaca aklımızda şey nedir yani Sibirya mı Minsk bölgesi mi neresi yani? Sibirya'dan hemen önce Sibirya'nın batısında Beriton. coğrafi olarak Avrupa sayılır ama Kazan'daydım. Kazan'daydınız. Aa evet. Kazan sevgili Kazan. Tataristan Özel Cumhuriyeti'nin başkenti. Ey yavrum be Tataristan'ın da başkentini görmeden ee, en çok, neyse. E, e, en düşük kaç evet. gördünüz lazım be? Eksi 40 gördünüz mü hakikaten? 41. Eksi 41'i gördünüz. Evet. Yemin edin. Yemin ederim. Vallahi diyin. Vallahi. İyi ya, o zaman görmüş kesin görmüş. Ben de yeşil inandım şu anda. Tutayım, yeşil tutayım. <gülüyor> Yeşil mi? <gülüyor> Tabii yeşil tuttum. Evet, onun geri kalanı öyledir. Devam eder ya. Yani. Bir işte kuyruk salla falan gibi Yok yok estağfurullah <gülüyor> Nazım'a e, inanıyorsunuz. Eksi 41 diyorsunuz. Eksi 100 deseniz ona da kabulüm yani. hiç. Ya, eksi 100 yoktu. Eksi 60 olan bir yer vardı. Oraya çok gitmek istedim ama. Otobüste mi gitti? Havalar müsait olmadan dedim. Yok vakit kalmadı. Vakit çok. Rusya'da mesafeler çok uzun olduğu için. Eksi Sibir 60 gitmiyor. neresi? Sibirya'nın tam merkezi yani, mi? Sibirya'nın... Çinli bir yer ama yani yerleşimin olduğu, dünya üzerinde yerleşimin olduğu en soğuk yer orası. Orada hareket ediyorlar Lan, mı yoksa bir kere de... yerleşmişler başka bir e zantara olmadı? Ediyorlar. Ya onlar da başka ediyorlar. yer mi bulamamışlar? Milli kavimler göçü olmuş, <gülüyor> dünya tarihinde. Ulan, ulan demişler buraya geldi. Ulan hiçbir şey yok insanda ya. Bunun... Onlar işte soğuktan anlayamamışlar. Bu göç dalgasını kaçırmışlar. Bunlar alayı dedelerini ilenmekle geçiyor. Peki siz eksi 41'de Nazım Bey ee, evet. dışarı çıktınız mı? Çıktım tabii. Eksi 41'de tam yani o civardayken. Burun kıllarınız donuyor onu biliyorum ben yani. Nasıl çıkılıyor dışarıya? Şöyle yani <gülüyor> e, evle iş arası 200-300 metredi. Arada Hı -hı. bir park geçip eve gitmek zorunda evet. kalıyordum. Hı -hı. İşten çıkıp eve yürüdüm. O, o mesafeyi meşalelerle mi yürüdünüz? Nasıl oldu? Yo, hayır normal yürüyorsunuz yani çok e, botlarımız ve faltonuz kalın olduğu sürece. Bir sıkıntı yok diyorsunuz. zaten insan alışıyor. İlk işte... 5-10 dakika bir şey pek hissedilmiyor. Daha sonra yavaş yavaş kaşlar ve burun donmaya başlıyor. Bir süre sonra göz tutuluyor falan. Zaten 400 metrede herhalde tamamen baygınlık. O yüzden yani, 300 metrede tutmuş evini. çok yürümedim ama eksi civarı standart olduğu için. 20-30 rahat diyorsunuz. E, ya 30 30'lar çok fazla olmuyor ama eksi 20 ile 25 arası çok oluyor. Standartı olsun. Yani bugünler bana vız gelir diyorsunuz yani Ankara için. Vız gelmiyor. Hava sıcaklığı... <gülüyor> Şey artı ile eksi arada gidip geldiği zaman mikroplara çok elverişli bir şey oluyor herhalde. Evet. Ya da virüslere diyeyim. Evet doğru. Ben 4 yıldır hiç böyle ateşli hasta olmamıştım. Ya yani. Benden de o kadar ya halüsinasyon halüsinasyon halüsinasyon. <gülüyor> Vallahi billahi içim dışıma çıktı. Ama güzel tarafı da var yani. Hani hakikaten insanı başka dünyalara götürüyor. Peki şimdi evet. e, bu arada hakikaten Nazım Kalaç'la adeta soğuk turizmine döndü. Ee, peki biraz bize anlatır mısınız madem öyle Nazım Bey tecrübelerinize istinaden orada da evet. kar var mı? Gerçekten eksi kırıklarda da kar yağıyor mu? Eksi yağmıyor ama eksi e, 20'de yağıyor sürekli ve yani. Nasıl yağıyor bana metolojik e olarak anlatır mısınız? Açıklayayım şimdi. Orada da Hatta... acaba çatılardan dökülüyor arabalar? Uçan içinde? karlar mı yani? <gülüyor> e, o teoriye kalpten inanıyorum ama. Biz, biz de öyle. <gülüyor> mantığım inanmamamı söylüyor. Ne diyor mantığınız? Sibirya'nın. Mantığım. <gülüyor> Yani orayı gördükten sonra e, yukarıdaki sıcak hava, soğuk hava karşılaşmasından dolayı kar aşağıya düşmeye başlıyor. Tabii aşağıda hava sıcaklığı daha soğuk, daha düşük olabilir ama Bir bu kere karın yağmasını engel olmuyor. Evet, kara dönüştükten sonra bunu engellemiyor ve o kar daha sertleşerek yere inmiş oluyor. Tek etkisi oluyor. Hmm, sert kar Sert, sert, sert kar, kar, oluyor, kar yani yağıyor ve e, bizdeki gibi... Yani böyle iki damla kar yağınca işte okullar tatil bilmem ne falan gibi bir şey de olmuyor oralarda. en az 5 metre yağması şart diyorlar. Yok hiç tatil olmuyor. Yani eksi 20'nin altında okulları tatil ediyorlar. Bazen o da çok. O da geceleri olduğu, olduğu için zaten o. Eksi 20'nin altında bir de 10 derecenin yukarısına çıkınca tatil oluyormuş okul. <gülüyor> Çünkü yaz zaten. Yani onunla. bir sınır olması lazım sonuç olarak ee, saçma. O da işte geçen sene mi? Geçen yaz olmuştu Moskova'da falan da yangınlar oldu. Bizim kazanda da olmuştu. Ee, insanlar özlüler 35-40 derece olduktan hava sıcaklığı. Evet evet hatırlıyoruz. Anladım. Hem yangınlardan hem de sıcakta Sıcak, yağışlar. Alış, evet tabii çarp alışamayan alışamayan bünyede demek ki ısı farkını çok fazla arttırmayacaksın. Nazım Bey evet. kaç gün oldu hasta olalı? Ee, cumartesi gecesi ateşim çıktı. Cumartesi Aa, gecesi da... ateşi diyorsunuz. Evet. Ee, bir saniye Oktay Bey bir saniye ben size göndereceğim cumartesi, cumartesi gecesi, gecesi siz... ateşi derken zaten dediniz. O... Ah oh vallahi buz buz kar buz dinlemiyor atlar dört dala üstüme geliyorlar. Nazım Bey çok geçmiş olsun diyoruz size. Teşekkür ediyorum. Hadi bir an olalım. önce iyileşin. Tekrar konuşalım. Görüşürüz. Aile çok... de tekrar geçmiş olsun. İyi Nazım'a yayınlar. da geçmiş sağ olsun. Efendim, Herkese hoşçakal. geçmiş olsun. Görüşmek Teşekkürler. Nazım Hoşçakalın. Sevgili işler, hakkımızda Melike öğretmenimiz var. Günaydın Melike öğretmenim. Günaydın, Günaydın Fahircim, geçmiş olsun. Nasılsın? Sağ olun valla işte halici. Ne diyelim yani bir ayağımız çukurda gibi. Günaydın ayağımız... Melike öyle hocam, öyle. Günaydın. Günaydın Oktay'cım ne var anne Ben doktora ederiz. gittim bugün hastayım Zapor verdi bana doktor Sizin mi hastası aman bir kayma düşme değil değil mi Soğuk algınla mı bir yok. şey ee, bu, bu hale gelene kadar nasıl dayanıyorsunuz Diyor doktor bana demek ki ağrı eşim Çok yüksek hiç anlamıyorum sinüslerim Dolmuş başımda fecaat bir ağrı var Ya yine dinlemedim ne konuştuğunuzu Bilmiyorum ama dedim Tam bir şey sinüslerden söyleyeyim. konuşuyorduk biz de Mülki Hocam Valla tesadüfün böylesi ya <gülüyor> Aman Nasıl, ne, ne dedi peki doktor sinüslerinizde olmuş fecahat baş ağrınızın Dedim, sebebi evet. budur? Ne, ne önerdi ne verdi? Te e, te açardı, i̇ki gün dinlenin siz dedi. Cuma günü karne vermeye gidersiniz dedi rapor yaz. Zaten öğrenciler de gitmiyor galiba değil mi hocam? O, şey dün, dün 34 kişi yok yazdık bir sınıftan. Hiç inanabiliyor musun? Bir de işler böyle değildi. Şimdi biz kimse nazara itibari almıyor. Valla öyle ya benim de yeğenim var. Bu hafta zaten kimse gitmedi dedi. Evet, bu hafta evet. yatış diye geçiyor. E sen çocuğun bütün notlarını sözlüler dahil hepsini e-okul denen sisteme yazarsan anası, babası, dayısı, amcası herkes görürse çocuk gelir mi artık okula? Bir esprisi kalmıyor ki çocuk için. Doğru bir şey yok yani bir, bir gerilim, Öğretmenin bir gerilim, feryadı Melike öğretmeni feryadı Ne yapalım bunları şifre mi koyalım Ne yapalım bir şekil yapalım yani. Ha, önceden görünebiliyor mu ben cuma günü görünüyor tabii tabii, tabii tabii herkes biliyor her türlü notunu Bir yok Aa. yani karne vermenin de bir anlamı yok Ama niye severiyoruz onu basıp basıp e Niye o zaman ben kaç senedir karne parası diye bir şey veriyorum yani Niye benim bundan daha önce haberdar etmediniz Kahne, ya, yani karne parası diye almamalar lazım o parayı Oktay. Yok, yok, Hayır o, ye ye yeğenim alıyor karne parası. Biz ona istinaden. Oktay bizden de para topluyor çünkü ha, o, yeğenime o para vereceğim canım, diye. Gelenek. O gelenek canım o gelenek. mutlu etmek adına veriyorsunuz. Tabii ha. onu veriyorum. Ne kadar vermeliyiz siz bu işin içindesiniz? Yani mesela siz kaçıncı sınıflara veriyorsunuz? Şey, öğretmensiniz kaçıncı sınıflara? Sekizinci sınıflara. Sekizinci sınıflara mesela kaç para vermek lazım şimdi güzel bir karneye? 50'den aşağı kurtarmaz. 50'den aşağı kurtarmaz diyorsun. Güzel bir kaneği. Güzel bir kaneği. 50 ile 100 arası değişir. 50 ile 100 arası. İyi tamam. Tamam ya. <gülüyor> tamam. Çok tamam teşekkür ederiz. Melek öptüm. Size de geçmiş olsun. Şey öpüyorum sana. Sağ, sağ olun efendim. Olsun. Görüşürüz. Kend geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Öptüm kolay <gülüyor> gelsin. Sağ olun. Baş çakalım. Baş çakalım. Bir rahat rahat bir öksür ya. Hiç mikrofonu falan kapatma. Kön kön bir öksür dönüp şöyle. Vallahi kön kök öksürüyorum hiç kimse de itiraz etmesin Etmen zaten neye itiraz edecek itiraz eden Sevgili karşısında da başta beni hemen akabinde Oktay demirsin yanında da beni bulur evet hatta istersen sen benim yanımda dur çünkü ben senin, de değil, sen... ben senin şeyinden sıcaklığından istifade edeyim Okta Evet, atişimi yükseldiğinde göz önüne alacak olursak bana bir 15 dakika verirseniz çok güzel bir kafayla yayın yapabilirim yayının ama... bitme zamanı gelmiş maalesef 15 dakika. İşte günümüzü... Yayınımızı özellikle ayarlıyorlar galiba Oktay. Yani benim çünkü gerçekten 15 dakika sonra yapacağım yayın bambaşka bir yayın olacak. Vallahi olur. bizim radyonun ama hazır mı? Yönetimi zaten bu konuda çok başarılı, ileri görüşlü, öngörülü. Yani bize tek bir şey söylediler. Onda bitireceksiniz programı tek bir isteğimiz var sizden. Biz de onları kırmadık. bu isteklerini, Bari dedik bu isteklerini yerine getirelim. Dedik. Sevgili dinciler 18 Ocak Çarşamba programından size veda ediyoruz. Yarın e, bir aksilik olmazsa 3 kişi olacağız. Çünkü ben de arada kalıyorum. Bir gün Ege ile bir gün Fahir ile. E, yarına kadar görüşünceye kadar aman buzda kayda karmayın. Kaymayın dikkat edin. Buzda kaymayın. E, karda kalmayın. Kalmayın. E, hasta olmayın. E, ve mağdur olmayın. ...ve mağdur etmeyin. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Beliple de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle <gülüyor> geliştirebilirsiniz. Sayenizde bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> Konuşturmayı başardınız. Yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydoz, Banu Tarancı ve Selim Karakaya ...her cuma saat 19'da Radyo Oktü'de. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten...